Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbolut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi. Can, Teşekkürler iyiyim Ömer Madre yok galiba Fikirat Adam Andı yok Evet baş başa <gülüyor> <gülüyor> Evet, Konumuz nedir acaba e, Konumuz aslında geçen haftalarda Ömer madra varken yani programda e, birkaç kere altını çizdiği e, İngiltere'de e, seçimler yaklaşıyor malum e, Labour Partisi'nin Partisi e, ekonomik programından bahsedelim demişti çok ilginç şeyler var demişti Hakikaten de e, sadece İngiltere'de değil Avrupa'da da e, bazı, e, bazı kısımları bayağı bir e, tartışılmakta olan bir ekonomi programı var e, Labour Party'nin. Labour Party'nin manifestosu e, Labour Party'nin web sitesinde bulunabilir. Onun e, ilk birinci e, şeyi zaten e, maddesi ekonomiyle ilgili e, manifestoda tıklayınca yani meraklısı okuyabilir. Evet. E, Vakti olmayanları ben anlatacağım. <gülüyor> Yani <gülüyor> bugün yani programda da daha önce e, hep yani konuşa geldiğimiz konular çerçevesinde bir iki şeye dikkat e, çekeceğim daha doğrusu aslında manifesto e, ilginç bir manifesto yani konu programı çünkü hakikaten belki 60'lar 70'lerden beri kalkınmış bir ülkede yani sanayileşmiş bir ülkede çok da fazla Konuşulmamış şeyler, e, artık telaffuz edilmeyen şeyleri biraz masaya getiriyor. Yani 60'lar 70'lerce kadar Keynes Yen, e, Keynes Yen dediğimiz politikalar yani devletin ekonomiye daha çok müdahale etmesi, bir sosyal devletin gerçekten var olması gibi e, şeyler varken 70'lerden sonra nevi devletin malumumuz. E, bunları çok paltalayan bir ekonomik rejim olarak kendini konsolide ediyor. Ee, ve işçilerin parti, işçi partisinin programı biraz e, oraya bir dönüş gibi e, parti, şeyin e, Manifesto'nun adı e, çok şey, yani başlığı çok manidar Herkes için bir ekonomi ya da herkes için işleyen, herkesin işine yarayacak bir ekonomi Yani ekonomi works for all e, Zaten buradan e, farklı bir ekonomi bakışı olduğunu anlayabiliriz e, Hatta hemen böyle manifestonun ikinci, üçüncü paragrafında e, hemen toplumsal cinsiyetle ilgili bir atıf var. Toplumsal cinsiyette dayalı gender pay gap dediğimiz yani kadınların daha düşük ücretler alıyor olması, e, aynı yetenek ve aynı bilgi birikimini ve aynı zorlukta olan işlerde erkeklere nazaran e, bununla ilgili bir şey yapacağız. Bunu e, ele alacağız diyor manifesto hemen üçüncü paragrafta bunu söylemesi iyi bir işaret. Çok kısaca e, senmek gerekirse işte e, ekonomi programında bir e, vergi sisteminde bir takım değişikliklerin yapılması, e, vergi sisteminin daha adaletli hale getirilmesi, bundan birazcık bahsedeceğim. Hı hı. E, i̇kincisi finansal disiplin, e, yani kamu bütçesinde denge, yani bu kemer sıkma politikaları dediğimiz şeyden aslında fazla da geri adım atmak istemiyor gibi gözüküyor ya da en azından manifestosunda bunu söylüyor. Çok ciddi altyapı yatırımlarından bahsediyor. Özellikle ulaşım, iletişim ve enerji alanlarında. Şimdi bu pek hoş bir şey değil tabii. Bundan yine biraz sonra daha geniş bahsedeceğim. Şu açıdan değil yani enerji ve ulaşım falan. Tabii Türkiye'de altyapı projeleri bizim gibi ekolojistler için çok iyi tınlayan şeyler değil. Ama açıkçası ulaşımla ilgili e, yani çok fazla bir detay yok programda. Ama öngörülenler var olan demir yollarının iyileştirilmesi ve demir yolları ağlarının e, artırılması gibi. Yani en azından bir karayolu e, şeyi değil, e, Karayoluna ilgilenen bir program değil. E, enerjiyle ilgili de e, burada söyle yani. Programın genelinde söylenen genellikle 2030'a kadar enerjilerin %60'ını, sen yüzde %60'ını sıfır karbon veya yenilenebilir kaynaklardan elde edecek olması, elde etmeye dair e, dönüştürülmesi. E, bunun tam olarak nasıl yapılacağı e, yine böyle biraz mulak ama işte enerji konusunda e, biraz bir, birkaç e, plan var, onlar yanında bahsedeceğim. Sanayi e, konusunda şöyle bir şey... E, öngörülmüş. Her bölgenin sanayi, sanayi kalkınmasının ayrıca desteklenmesi ee, ve özellikle araştırma geliştirme e, gibi e, e, sektörlere kaynak verilmesi evet. vesaire vesaire şöyle bir şey var. Her sektör için e, bir konsey, bir kalkınma konseyimizde bir şey kurulmasını öngörüyor. E, şu an otomotiv sektöründe İngiltere'de var olan bir konsey var. Sektörü, e, sektörün ileri gelenleri ya da sektörün temsilcileriyle hükümetten temsilcilerin ortak olarak sektörün nasıl büyüyeceğinin, ne tür şeyler yapması gerektiğini böyle beraber birazcık görmek istiyor. Bunun her sektör için yapılmasını öngörüyor program. Finansla ilgili e, çok çok daha regüle ilgili bir finansal sistem. <gülüyor> e, e, İngiltere'de, İngiltere özellikle Londra finansın başkenti e, ve finansın e, şu anda İngiltere'de finans Al yani şeyler işlemler üzerinde bir vergi var yani hisse senedi alıp sattığınız zaman İngiltere'de kayıtlı bir şirket ya da işte İngiltere'de kayıtlı herhangi bir şirkete olan bir şirketin hisse senedi ile ilgili bir işlem yaptığınız zaman stamp stamp duty dedikleri bir vergi veriyorsunuz bunun artırılması da önemli istifadesi olduğunu ki bu iyi bir şey yani hani regüle edilmeyen kontrolsüz finansal e, faaliyetleri e, bir derece daha toplumsal alanı çekmek ve demokratik denklem aslında sabit tutmak demek bu kısmen e, burada bir de şunu e, öngörüyor ve yani Corbyn'in e, önerisi aslında çok çok şey değil ve yani bu tartışıldı dediğim taraflardan bir tanesi heyecanlandırdı insanları dediğim te, e, taraflardan bir tanesi buydu bir kalkınma ulusal kalkınma bankası kurulmasını Evet. Bunun da bir bölgeler arası yani bölgesel kalkınma bankaları ağlarının gibi bir sistemin tepesinde oturmasını öneriyor Korbin. Ve işte bu bölgesel bankalar daha önce biz de programda konuşmuştuk başka bir ekonomi, kredi, bankacılık alanında nasıl olabilir bildiğimiz ekonomik sonu diye. Oradaki yani o bölgedeki örneğin kredi almakta zorlanan küçük hissetmeli ya da kooperatifler gibi yapıları desteklemek üzere kredi verecek. Yani kamu denetiminde olan sadece kere amacıyla değil aslında başka bir tür hani bir kalkınma vizyonu daha işte küçük hissetmeli desteklemek ya da daha demokratik hissetmeli desteklemek gibi gücülerle. E, kredi verecek bir e, finansal yapılar ağı öngörüyor. E, e, son olarak enerjiyle ilgili de, yani bu enerjiyle ilgili bence kısım en zayıf kısım. E, aslında bu sonunda söyleyecektim ama bak bir ortada söyleyeyim. Çünkü enerji konusunda hakikaten e, bildiğimiz e, ezberlerin dışında fazla bir şey söylemiyor program. Ee, ve böyle pat diye enerjiyle ilgili işte üç kriterimiz var. Enerji güvenliği, enerji ucuzluğu işte sonra da böyle birazcık da bulsun yerine buluşum dermiş içerisine değişikliği ee, ilişkiliği e, bahsediliyor. Ee, şimdi enerji konusunda yapılması planlananlar e, aslında bir yani iyi tarafı şu biraz daha defansize yani çok merkezileşmemiş daha adet merkeziyetçi bir Yerelleşmiş bir e, e, enerji, kamu denetiminde ancak yerelleşmiş bir e, enerji ağı düşünülüyor. Tam olarak ne olduğu belli olmasa bile. E, ve bu enerji şirketlerinin, bu ağlar içinde, bu ağlar içinde kurulacak yerel enerji şirketlerinin kamu denetiminde ancak yerelle hesap verebilir olması düşünülmüş. E, enerji kooperatifleri de kurgulanmış. Ev izolasyonlarına destek özellikle bahsedilen bir şey. Çünkü ev izolasyonları enerji... mı? Evet. E, hanelerin izolasyonları için e, destek e, isterlerse e, hükümetin destek olacağı hatta işte e, hanelerin yüzde %30'un yani gelir durumu en aşağıda olan %30'un ev izola izolasyonlarını e, ücretsiz bir şekilde hükümetin e, örneğin <gülüyor> Bu arada hane demişken her yıl fiyatı uygun olan 100.000 evin inşa edileceği de seçim beyanlamesinde bulunan vaatler arasındaymış. Aynen. Biner. Aynen. Onu nasıl, nasıl yapacaklar çok <gülüyor> en Çünkü manifestonu sen de göz atmışsındır. Böyle 8-10 aylığı başlığı var. İlki ekonomi ama işte sonra barınma, e, sağlık... Ee, işte vesaire vesaire gibi yani işte Brexit'in nasıl oluşacağı falan filan gibi böyle yaklaşık 10-12 maddelik bir program aslında. Savunma kısmı ee, da ilginç o... aslında Trident nükleer silah sisteminin yenilenmesini destekleyeceklerine dair bir vaat de var. Aynen zaten e, sol tarafından aslında genel olarak iyi karşılanmış olsa da en fazla e, Trident'in e, tutulacak yani devam ettirecek olması e, ciddi bir eleştiri e, yarattı. Artı enerji konusunda şimdi söyleyecektim. Selken yasaklayacağız diyor. E, yani kaya gazı çıkarımını ama e, offshore, petrol ve doğal gaz sektörünü koruyacağız. Tabii ki orada çıkarlarımız var e, diyor. Ondan sonra e, nükleere devam edeceğiz ve hatta devam, geliştireceğiz nükleer enerji diyor falan. Yani buralar tabii çok şey e, tartışmalı. Ancak nükleere yani buna tabii daha doğru düzgün de tepki çok fazla da olmadı. Biraz böyle hani diğer tarafları iyi, bu tarafları da eleştirerek de geliştirmeye devam ederiz gibi bir strateji olmuş olabilir. Şimdi birazcık daha böyle ben ilginç olan taraflarını anlatayım. ben evet. sistemine değişiklik dedik. Ee, ha, mesela şu, şu var, İşletme, yani iş yapma yönetim, işletmecilik anlamında böyle bir takım düzenlemeler getiriyor özellikle yani bu biraz Türkiye'de de gördüğümüz ama çok tutmamış bir strateji. KOBİ'lere, küçük orta boyuttaki işletmelerin desteklenmesi. Hani bu ekonomi aslında eşitleştirilecek, yani birazcık daha eşit, adaletli bir ekonomik sistem kuracak bir strateji olabilir. Yani ortayı belki mi addederek orta tarafı, küçük orta işletmeleri, büyüklerdense küçük orta işletmeleri hani desteklemek. Ee, i̇şte bunu az önce de söylediğim gibi bölgesel kalkınma bankaları vesaire gibi e, şeyler de yapacak, e, yapmayı planlıyorlar. Ondan sonra mesela bunu hiç görmemiştim. E, devlet ihalesi alan şirketlerin e, kendi taseronlarına ödemelerini, yap yapmaları gereken ödemeleri e, 30 gün içinde yapması gibi bir şeyi regüle edeceğini tavsiye ediyor e, mesela İhisi Partisi. Bu bence bayağı. Ee, iyi ve ilginç yani hani evet ya bu çok önemli bir konu falan diye e, düşündüktü bana. Ondan sonra e, kooperatiflerin desteklenmesi, kooperatifler özel bir mevzuat yani şu anki mevzuatın çok kolaylaştırıcı olmadığı ve bunların kooperatiflerin desteklenmesi söyleniyor. E, şimdi şurada bir e, mesela Burada yine böyle biraz daha ilkesel olarak konuşulmuş, konulmuş bir nokta var ki bence çok önemli. Şirketlerin yöneticilerinin sadece sermayedarlarına değil, yani bu bildiğimiz ekonomi değil mi? Yani şirketin yöneticisi, direktörü dediğimiz, onun sermaye sahiplerine yani şey hissedarlarına hesap verebilir olması. Çünkü işte şirketin sahibi aslında bu hissedarlardır. E, i̇şte Parti programımız diyor ki hayır yani bir şirketin aslında bizler sadece hisselerlere değil hem şirketin çalışanlarına hem doğaya hem o şirketin müşterilerine hem de daha geniş olarak kamuya e, bir sorumluluk taşır. yani o şirketin işte doğa doğaya ver yani yarattığı kirliliğin etkisi işte doğayla ilişkisi çalışanlarına istihdam hani vaat etmiş olması ama sonra yani o istihdamın nasıl olacak yani aslında şirket sadece sahiplerine onun onun sahipliğini elinde tutan mülkiyetini elinde tutanların için değil bütün toplum ve doğa geniş bir toplum ve doğa için ona hesap verebilir olmalı diyor bunun tabi yani spesifik olarak bir mevzuatla bu hesap verebileceği nasıl düzenleyecek e, istihbarat sistemi ise onu bilemiyoruz. Ama bunu ikkesi olarak bence konumuz çok önemli bir şey. E, ondan sonra bir de ekonomideki sahipliği yani bunu tam Türkçe nasıl çevirmeli bilmiyorum. Bu ekonominin sahibi kim? E, i̇şte widening the ownership. Of the diyor. Yani sadece aslında bir mülkiyetten değil, kimlerin karar verici olduğuyla ilgili bir şey. E, bu ekonomi kimin için? Belki bunu genişletmek diyebiliriz. Burada e, bahsedilen e, faaliyetlerden, yani ya işte bir kısmı da işte kooperatiflerin desteklenmesinin yanı sıra e, satışa çıkarılacak özel e, şirketlerin e, önce e, çalışanların satım almasına açılması yani kendi çalışanlarının bu şirkette yani bir şirket eğer satış çıkıyorsa önce çalışanlarının bu şirkete alıp almak istemediğinin değerlendirilmesi ve burada şu da var bu çok radikal belki aslında kağıt üzerinde radikal oluyor da aslında Avrupa'da birçok yerde oluyor kamu özelleştirilen kamu hizmetlerini tekrar kamuya alınması. E, tren özellikle tren yani demiryolları enerji su ve postadan bahsediyor. Dokuz ee, su var. şirketinin kamulaştırılacağından bahsediliyor. Aynen. Seçen, aynen. E, yani yine böyle aslında kamu denetiminde ama e, desantrizisi olmuş. Yani altyapı yapı ağlarından i̇şte bu model ortaya çıkarsa bunun nasıl bir model olduğu önemli olabilir. Çünkü tamamen yerelleştirilmiş ve işte merkezi yani desantralize olmuş bir altyapı sistemi enerji de olsun su da olsa aslında hani hep öyle diyoruz ama bu sistemlerin bire etkileşimi yani işte A şehrinde kurulanın, B şehrinde kullanılan bir etkileşim olacak. Birbiri üzerine etkileri olacak. Ve o yüzden de böyle bir de belki daha merkezi ya da daha yani şemsiye bir şekilde bunların kendi aralarında koordineli gitmeleri de gerekecek. Yani suda da enerjide de böyle. Ee, i̇şte yani birazcık İstihar Partisi'nin de önerdiği aslında bu tür bir sistem. Şimdi daha genel olarak ben şunu söyleyeyim. Ee, Sistemde ciddi yani bu manifestoda programda ciddi bir adalet vurgusu var. Şimdi en başta vergilerden bahsettim. E, vergi sisteminde adalet ve vergi sistemi yoluyla adalet bir şekilde tesis etme çalışan e, bir tarafı var programın. E, şunu şu demek bu. Şimdi normalde vergiler e, bizim iktisatçılar biliyordur, iktisat olmayan malinçiler falan yanında tabiki biliyordur, herkes biliyor olabilir bu söylediğimde doğrudan vergiler aslında e, daha adaletli vergilerdir, dolaylı vergiler. Daha adaletsizdir. Doğrudan vergiler nedir? Gelirden kesilen, yani sizin kazandığınız gelirden kesilen vergilerdir. Bu zaten çünkü doğrudan vergiler genellikle gelirin belli bir yüzdesine tekabül eder. Ee, ve bu yüzdelerde çoğu ülkelerde zaten gelir seviyelerine göre şey uyum ulaştırılmıştır. Yani daha az geliri olanlardan e, zaten genellikle daha az bir yüzde gelir vergisi alınır. Ama zaten yüzde üzerinden olduğu için yani az e, kazanandan aynı yüzde de kesinse vergi olarak miktar olarak daha azdır zaten daha çok kazananlar. Ama dolaylı vergiler dediğimiz e, katma değer vergisi gibi. Yani alışverişlerde genellikle bize bilinen yani, tüketim vergileri gibi vergiler... Adalet, gelir de, özellikle gelir dağılımını adaletsiz bir şekilde etkileyen vergiler Çünkü katma değer vergisini çok kazanan da az kazanan da aynı katma değer vergisindir. Yani bir şişe sudaki KDV ya da işte bir kutu koladaki KDV katma değer vergisi hepimiz için aynı. Ama ben senden daha az kazanıyorsam cam oradaki KDV... E, Yüzde olarak benim gelirimin daha büyük bir kısmına tekabül eder. Yani görece olarak aslında fakirler daha çok ödemiş olur ne yazık ki. Ee, katma değer vergisini. Şimdi Türkiye gibi vergi toplayamayan ülkeler yani geliri edemeyen denizimle yani çok vergi kaçırılan diyelim e, ülkelerde devlet doğrudan vergi toplayamadığı için genellikle katma değer vergileri gibi ya da tüketim vergileri gibi dolaylı e, vergileri yüklenir. O yüzden de yani içinde olduğumuz vergi sisteminin aslında birazcık da konum politiği budur. Ee, ve bu da işte gelir dağılımını aslında gitgide gitgide daha da kötü etkileyen e, bir sistemdir. Şimdi Corbyn'in e, vaat ettiği şey bir kere e, çok daha adaletli bir vergi sistemi. E, yani dolaylı vergilerin azaltılması ya da yani doğrudan gelir vergilerini zaten toplayabilen bir ülke İngiltere ama bunu da Hani daha da adaletli hale getirmek yüzde beşin en tepedeki yüzde beşin geliri en yüksek olan yüzde beşin daha fazla vergi ödemesin şimdi bildiğimiz ekonomide yani kısaat teorisinde işte vergilerin çok fazla olmaması gerektiği sorun özellikle zenginler üzerinde çünkü işte zenginler ne yapar yatırım yapabilir işte girişimci olabilir işte bankalara paralarını verirlerse işte bu ondan sonra kredi olarak banka finansal sistem bunu dağıtabilir vesaire gibi hani çok da böyle korkutmamak lazım zenginleri gibi bir anlayış vardır evet. ama işte e, bu pek zaten öyle olmuyor ikincisi e, yani Corbyn gayet doğrudan gökkenli yani, hani e, biz bu zenginlerin daha fazla ödemesi lazım çünkü zenginler yani zenginleşmelerinin yolu zaten hani kısmen de kamu kaynaklarıyla ve yani hepimizin e, katlılığıyla zenginleşmiştir zaten şirketler gibi şey diyor. Ee, i̇kincisi böyle bir e, şey var yani bölgesel eşitsizliği kalkınma durumları arasındaki farkları İngiltere'de çok tanıyan ve e, küreselleşmeden bölgelerin farklı şekilde etkilenmiş olduğu bazı bölgelerin yükselip bazı bölgelerin tamamen e, darmadağın olduğunu ki hakikaten İngiltere'ye giden gelen bilenler de bunu farkındadır yani sanayisizleşme dediğimiz sürecin bazı yerleri çok böyle hani, hakikaten fakirleştirdiği, yoksullaştırdığı bir gerçek. Buna karşılık finansal sistemin özellikle gelişmesiyle Londra ve civarının özellikle ülkenin böyle bir aşırı genişleme ve gelişme halinde olduğu e, bilmiyor. İşte birazcık bunu, e, bu eşitsizlikleri e, azaltmak, böyle bir kamu kaynaklarının özellikle bölge arası adalet tesis etmek için kullanılması. Yani bu anlamda daha planlı kullanılması e, gibi bir şey öngörüyor program. Ondan sonra e, yani bu birazcık e, tabii Çift Partisi'nden bahsediyoruz. İşletmelerde e, emek hakları konusunda daha sık denetimler, regülasyonlar regülasyonları olması, örgütlenme hakkını mutlaka tanınması, sendikalaşma e, hakkını mutlaka tanınması, sendikalaşma amaçlı faaliyetlerin yani iş yerlerine sendikaların e, erişiminin olması, yasaklanan olması gibi şeyler var. Yani bu regülasyonları getireceğini ve sıkılaştıracağını söylüyor Korbin. Şunu söyle: Bir hissetme içindeki azami ve asgari ücretler arasında en fazla 20'ye 1 oran olması. Yani en en az ücreti alanla en yüksek ücreti alanı, maaşı alanın 20'ye 1 oranında olması. Çok yüksek ücretli çalışanları olan işletmelerin aşırı ücret vergisi ödemesi gerekmesi. Bu genellikle finansal şirketler olduğu için hani yine bu finansı regüle etme ve aslında finansın bir ülke yani bu kadar regüle edilmemiş bir finansal sistemin bir ülke ekonomisini getirdiği riskleri belki kısmen karşılama, kamuya bir katkı vermesini sağlam olarak düşünülebilir. <gülüyor> i̇şte yine bahsettiğim gibi bu yatırım bankaları, bölgesel yatırım bankaları, bölgelerin ihtiyaçlarına göre yani burada da bir adalet bulutusu var. Çok ciddi bir planlama ve regülasyon bulutusu var yani. Zaten bunu anlatıp duruyorum. Yani öyle bir hani neoliberalizmde devlet yok. işte hiçbir şey planlanmayacak falan. Ya yani hakikaten yani sektörlerin planlanmasından bahsediyor. Sektör konseyleri yoluyla. işte finans... E Sadece ciddi regülasyonlar getiriyor. Emek haklarının korunması yani bunlar böyle hakikaten 60'lardan beri duymadığımız fiyatlar ee, Ve hakikaten daha e, böyle bir ekonomi kimin için sorusuna daha içerici bir ekonomi cevabı veriyor. Yani az önce de bahsettim benim böyle ilkesel olarak çok önemli bulduğum bir şirketin sadece sermayelerden hissederlerine değil... Ee, ...daha genç olarak toplum ve doğaya hesap verebilir olması önemli bir şey, çok çok önemli bir şey. Ancak tabii ne var? Ee, şu var, ee, var olan mesela, şu çok önemsendi, İngiltere'deki e, belki sol e, iktisatçılar yani e, tarafından her ne kadar kooperatifleri işte destek kooperatifleri özel bir mevzuat oluşturacağı ya da işte bu az önce söyleeyim ekonominin sahibi git kim sorusuna daha geniş bir cevap verilmesi gibi şeyler kamusal hizmetlerin özelleştirmiş kamusal hizmetlerini tekrar kamusallaştırılması gibi şeyler örynüyorsa de var olan şirketler yani var olankı şirketler içinde bir işçi demokrasisine doğru Gidiş ya da e, o oradaki iktidarı yeniden dağıtma ile ilgili hiçbir şey önermemesi çok e, dikkat çekti. Yani şunu yapıyor işte en fazla alanla en az ücret alan arasındaki eşitsizliği 20'ye 1 en fazla olabilir diyor. Ama yani işte işçilerin yönetime katılımı e, belli kararlara katılımı falan yani bu bu tür şeylerde çok eksik bulundu. E, kaldı ki Meclisi Partisi ve İngilizler aslında bu tür e, deneyimlerden bu tür geleneklerden e, uzak kalmış yerler değil yani bunların örnekleri var deneyimleri var özellikle İngilizler'de var e, o, o yüzden bir şaşırtıcı yani hakikaten mevcut şirketler içinde bir e, güç dağılımı ya da bir örnekleri de mesleği gibi örgüledi, bir şey önermemesi e, ikinci olarak e, şu Tabii e, sanayiyle ilgili ben onu orada söylemedim ama sanayiyle ilgili plan su her sektör büyüyecek. Yani aşırı büyüme bir ekonomi aslında var. Yani e, burada ekonomik büyümenin herhangi bir şekilde e, şey yapıldığı, e, sorgulandığı, ondan sonra yani bunun, bunun doğa ve toplum üzerindeki adaletsiz etkilenin, ekonomik büyümenin, bir mesele haline gitti dini vesaireyi e, göremiyoruz. Yani büyümenin bizzat sonlanmasından ziyade işte şey e, son 5 senedir İngiltere büyüyor ama istihdam artmıyor. E, bu e, yani hiç kaliteli e, iyi bir büyüme biçimi değil diyor ve bunu da muhafazakar partiye, konservativlere e, yüklüyor birazcık. Yani onların büyüme lezimi böyle oldu diyor ama Hani büyümenin böyle bir sogulandığından bahsetmemiz mümkün değil ee, ve yani az önce senin de söylediğin gibi e, konuştuğumuz gibi e, aslında ekoloji konusunda e, yani hem nükleer enerjiye devam edeceğiz vesaire vesaire var e, hem tamam işte offshore e, petrol ve doğalgaz e, şeylerin çıkarlarını korumaya devam edeceğiz diyor. Bunun dışında yani işte bir karbonsuz enerji sistemine geçirecek ama tam olarak nasıl belli değil. E, falan ki yani bu konuda da büyük bir eksik var ve e, bu ekolojik krizi yani e, bu sistem ve ekolojik kriz arasındaki bağı çok da fazla tanımaması e, ciddi ciddi eksiklik olarak duruyor. Evet kimi gazete yazarları Chavez'e benzetmişler hatta. Bu 2013'te yaşında çocuğu <gülüyor> lidere benzetmişler de sonunu benzetmesin. Chavez'in o büyüttüğü büyüttüğü ülke şu anda e, büyük bir darboğaz içinde ülkede, ülkede iç savaş çıkması gibi ihtimallerden bahsediliyor. Yani evet Allah sonunu da ortasını da benzetmişsin e, bence de yani sonuçta çıkan ilk savaş ve yani Chavez'in sonu Ortasından yani geliş ortasından Belliydi diyeceğim birazcık yani şu var tabii ki Chavez e, yani, de planı da tabii ki çok ciddi yani bir sürü açıdan tasvir edilmesi planları ancak işte bir yani bunların akipaten nasıl hayata geçtiği e, yani o İçerizlik, o adalet duygusu, e, vurgusu, yani bir sonuç olarak, yani ya da bir hedef olarak konuşulan bunlar, e, bir süreç olarak da örgütlenebilecek mi? Yani zaten e, Labour Parti hükümeti için ise önemli olan bu. Ee, bu da yani işte programın ne kadar sahiplenildiği işte hükümete gelirse ve parça bunun ne kadar yani sahiplenen gruplar ve kesimler tarafından ama sen bize bunu söz vermiştin ve hadi böyle yapacağız edenmesi e, gerekiyor. Çavez'e ee, benze çizdiği doğru çünkü ciddi bir devletleştirme şeyi de var yani vurgusu da var ve son olarak söyleyeceğim şey oydu yani böyle bir e, yeniden kamulaştırma, kamuya geri dönmeleri işte de, yani sonuçta çok ciddi bir hükümet e, şeyi e, müdahalesi, devlet müdahalesi ve mülkiyeti <gülüyor> yani bir takım hibrit yapılar da işte tabii ki görüyor i̇şte yerel ama kamu denetiminde olan falan filan enerjik şirketleri falan gibi ama e, yani böyle bir devlete de e, bir kurum olarak da yani yani abstrakt, soyutta devlet kavramı şeyinin neslumuna da fazlasıyla güvenen hani fazlasıyla naif ve hani böyle bir her şeyi de devletleştirelim o zaman gibi bir yere gidebilecek ee, bir yapı ama dediğim gibi e, sonuçta daha demokratik ve e, bildiğimiz gibi olmayan bir ekonomi için en başta belki böyle bir hani güç paylaşımı e, gerekecek. Evet. E, o açıdan da önemsemesi gereken bir program ve bence şey olabilecek bir program yani bize de ilham olabilecek bir program. Evet. Bunun da bir koalisyon gibi bir yolu da olabilir. Bakarsınız, evet. Bakalım ne olacak. Tam karşısına böyle Teresa May'i koyarsınız. Bir tarafta Jeremy Koy. O, o zaman işte <gülüyor> hiçbir şey olamayabilir yani. <gülüyor> evet. O zaman da ilginç şeyler olur eminim. O zaman da konuşuruz. Doğru <gülüyor> Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Can. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu.